1356, numaralı konu, İbni Mesud ve İbni Abbas'ın bu husustaki sözleri, evet, İbni Mesud, sakın, benim görüşüm şudur, demeyin, sizden öncekiler, benim görüşüm şöyledir, böyledir, diye diye helak olmuşlardır, hiçbir şeyi diğeriyle kıyas etmeyin, yoksa ayağınız düz yoldan kayar, sizden herhangi birinize, Kur'an ve sünnette hükmünü bulamadığı bir şey sorulursa, Allah bilir, desin, çünkü, Allah bilir, demek ilmin üçte biridir, dedi.